Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahidil kahhar ve ssalatu vesselamu ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve sahbihi ethar ve ala jami'il enbiya'i vel mursalin ebrar Kıymetli kardeşlerim yeni bir derse yeni bir döneme kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdler olsun İnşallah onun adına başlayan bu yürüyüş onun adına layık bir biçimde de devam eder sizler onun için çok çok dua edin Allah sadece ve sadece razı ve memnun olacağı şeylere bizleri inşallah vesile kılsın ve onlar için gayret edenlerden eylesin bizleri Ben bu dönemin tanıtım toplantısında da biraz önceki hamdele ve salvele ile başladım Bu senede hep öyle yapacağım Biliyorsunuz hamdele ve salvele bir İslam geleneğidir Bizim İslam geleneğimizin kaynağı ise sünnet-i seniyedir Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her şeyi bize öğrettiği gibi nasıl konuşulur, nasıl hitap edilir, muhatabın seviyesi nasıl gözetilerek adımlar atılır bunu da gösterir. E biz de sünneti konuştuğumuz bir yerde bir zeminde her zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin direktifleri çerçevesinde yürümek ve konuşmak durumundayız. Yüzlerce çeşit görürsünüz bizim kitaplarımızda gerek hamdele için gerek salvele için. Genelde konuşmaya başlayan hatip bahsedeceği konu neyse hamdele ve salvele de o konuyu yansıtacak şekilde cümlelerden seçilir. Ben de bu sene böyle bir hamdele ile başlamak istedim sebebine ait birkaç cümle söylemek istiyorum size hem şu andaki zemin şartlar ümmetin içinde bulunduğu hal bizim içinde bulunduğumuz hal hem de bu aciz kardeşinizin ruh haline uygun olduğu için bu hamdeleyi ve bu salveleyi seçtim mukaddime niteliğinde olduğu için istiyorum ki bir iki cümle de olsa Buna ait bazı bilgileri sizlerle paylaşmış olayım. İstiaze ve besmeleden sonraki cümle Elhamdülillahl-vahidülkahhar. Elhamdülillahi rabbil alemin değil. iki tane esma ilahi öne alınarak Allah'a hamd edilmiş bir şekliyle başlandı. el ve el olan Allah'a hamdolsun. Neden bu iki esma ilahiye? Çünkü El Vahid ismine bugünlerde her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Darmadağın bir haldeyiz farkında mısınız? Sadece dağılan coğrafyalarımız değil. Dönün kendinize bir sorun. Üç sene önceki beş sene önceki ruh dinginliğiniz yok bizde. Sizde de yok bende de yok. Yani inanılmaz derecede şu anda ruhlarımız dağınık bizim, zihinlerimiz dağınık bizim, kalplerimiz dağınık bizim. Bunlar dağınık olduğu için hanelerimiz dağınık bizim, hanelerimiz darma duman bir vaziyette. Dumanlar yükseliyor ya farkındayız ya değiliz ya farkındayız üstünü örtüyoruz ama hanelerimizden ateşler yükseliyor. Baba evlattan haberi yok, evlat babadan haberi yok. Eşler arasındaki münasebetlerde ciddi ciddi problemler var ve bütün bu problemler bugün ümmetin şu darmadağın olmuş halinin de neticesi olmuş. Onun için istiyorum ki el vahid olan toplasın bizi o toplarsa ancak biz toplanabiliriz. Onun o yüce olan adı, o yüce olan adının etrafında toplanmaya bir dua olsun diye Elhamdülillahi vahidil kahhar diye başlayadık bu sene ve böyle de devam edeceğiz. İkinci esma ilahiye el kahhar. Onun o ismine havale edilecek o kadar çok insan var ki. Şu anda İslam coğrafyaları yanıyor ve bunun sebebi de İslam coğrafyalarının başına musallat olmuş birer kene gibi kanlarını emen bazen nifakla aslında yaptıklarını örten ama bazen büyük bir cesaretle açıkça küfürlerini ortaya koyan o zalimler. Öyle olduğu için biz her zamankinden daha fazla El-Kahhar ismine havale edeceğimiz firavunlar Nemrutlar, Şeddatlar, Samiriler, Hamanlar, Kamanlar, Yezitler, bunların çok olduğu bir zamanda yaşıyoruz. İşte ben de istiyorum ki onun El-Gahhar ismi tecelli etsin. Zihinlerimizde bu bir dua olarak otursun. Biz her anışımızda bunu söyleyelim ki El-Vahid olan Allah bizi o güce olan adının etrafında vahdet eylesin, cem etsin, bir hale getirsin. Zalimleri de kendi Kahhar ismiyle neyse onların karşılığı, onların hak ettiği ceza o cezaları da o versin. Rabbim bu iki ismini de hak ettiği şekliyle tecelli ettirsin inşallah. Ondan sonraki cümle ve vesselam Efendimiz'e salat ve selamdır. Ve salatu vesselamu ala nebiyyine'l muhtar seçilmiş o peygambere salat ve selam olsun. Peygamber aleyhissalat ve selamın özellikle el muhtar sıfatının burada kullanılmasının da çok büyük bir hikmeti var. Bu sene biliyorsunuz biz onun nebevi mirasını anlamaya çalışacağız. Ama gelin görün ki bugün Müslümanların içerisinde onun seçilmişliğine Allah'ın yüklediği kıymeti hakkıyla takdir edemeyen insanlar var ve biz bunlarla konuşmak bunlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Meselenin salat ve selam boyutuna gelin biz bu işi sadece Kavle indirgemişiz aleyhissalatü vesselam efendimizin o yüce olan adı anıldığı zaman şanına layık bir biçimde salat ve selam getirdiğimizde bu işten kurtulacağımızı zannediyoruz öyle değil salat ve selamı dil ile getirmek işin bir parçasıdır asıl onun arkasından gelecek olan fiilen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında yer almaktır. Aslında her salat ve selam bir Müslümana ne dedirtir biliyor musunuz? Ya Resulallah mutlak manada ölçü, önder, lider sensin. Senden başka hiçbir ölçüyü ben kabul etmiyorum. Sen ne demişsen ben onu tutar ve onun gereğini yerine getiririm. Senin konuştuğun yerde ben susarım, senin sustuğun yerde de susmayı bilirim. Senin bana emanet ettiğin her şeyi aziz bir hatıra olarak anlar ve o hatıranın gereğini de yerine getiririm. Aslında salat ve selamın böyle bir ahitleşme böyle bir misaklaşmayla alakalı bir boyutu var. E i̇şin el muhtar sıfatının burada gündeme getirilmesi de Peygamber. Ben Aleyhisselatü vesselamın seçilmişliğini kabul edip seçenin Allah olduğunu unutmadan Allah'tan getirdiği her şeye Allah'ın onayladığı, onayladığı ve onun söylediği her şeye kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmaktır. Şimdi benim güzel kardeşlerim burada bir şey söylemek zorundayım. İblisi şeytanlaştıran süreç Allah'a isyanla başlayan bir süreç değil doğrudan iblis. Aslında Allah'a isyan içerisinde değildi. Allah ona bana secde et dediği zaman iblis secde etti. Ama iblisin ocağını batıran şey la ilahe illallah'ın arkasındaki cümleydi. O Adem Nebiullah cümlesine taktı. Allah Adem'e secde et dedi ona etmedi. Niye? Çünkü seçilmiş elçiyi kendinden aşağı görüyordu. Aslında isteyen Allah'tı ama o isteneni kabul etmedi. Onun için akıl yürütmeye başladı. Ben ondan üstünüm dedi. Onu topraktan beni ateşten yaratmışsın dedi. Aslında Allah'tı yaratan ikisinin de neyden yaratıldığını çok iyi biliyordu. Ama iblis o manada Allah'ın seçmesine itiraz etti. Gelin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günlerine. Birçok insanı peygamberin karşısında konumlandıran ve peygambere Muhammedun Resulullah dedirtmeyen şey içlerinde sakladıkları hasetti aslında. O haset kimilerinin ocağını batırdı, kimilerini felakete sürükledi, kimilerine neler neler yaptırdı. Allah ve Resulü diyor, Kur'an da böyle bahsediyor. Allah ve Resulü diyerek bir şey söylüyor haşa bu. İkinci dereceden bir ilah edindirme değildir Resulullah'ı. Haşa bunu hiç kimse söylemez. Kur'an'ın söylediği de zaten bu değil. Ama Kur'an'ın söylediği şu Allah'tır seçen seçen Allah'sa senden ne istemişse ona tabi ol. Dolayısıyla biz bu sene el muhtar sıfatının altında yürürken seçilmişliğe aslında rıza göstereceğiz. Allah seçtiği önümüze rehber olarak koydu. Bize düşen hevalarımızı, heveslerimizi, her şeyimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi kılmak. Onun için burada özellikle el-muhtar sıfatının gölgesinde yürümenin böyle de bir anlamı var. Diğer cümleye gelin. Wa ala alihi ve sahbihi ethar onun ethar olan, ethar tahirlerin tahiri, tertemiz olan ehlibeytine ve sahabesine selam olsun. Niye burada ethar kullanılıyor? Çünkü dini bize ulaştıran bir anahtar kuşak var. Bu anahtar kuşağın tamamına biz ashab-ı kiram diyoruz. O ashabı kiramın içerisinden özel bir zümre var ki o özel zümrenin adı ehli beyttir. İşte biz bu iki zümreyi edhar sıfatının altında tertemiz olduklarını hiçbir rize hiçbir manevi kirliliğe Hiçbir sıkıntıya bulaşmadan dinin intikal ve muhafazasında Allah'ın kendilerine biçtiği rol neyse o rolün gereğini yerine getirerek bize ulaştıklarını söyler ve burada da selamımızı onlara iletiriz. Ama benim güzel kardeşlerim ethar demek masumdur demek değildir. Bizim akidemizde masumluk sadece peygamberlerdedir ashab kiram da masum değildir. Ehli beyt de masum değildir. Dolayısıyla edharlar evet tahirler tertemizler ama tertemiz olmaları dini bize ulaştırma noktasındaki o görevlerinin vazifelerinin bir tezahürüdür. Yoksa onlar da beşerdir. Onlar da bu manada bazı hatalar yapmış olabilirler ki yapmışlardır. Zaten onları da yeri zamanı geldiği zaman anıyoruz. Dolayısıyla biz edhar dedik dediğimiz zaman bu bilinçte yürürüz ki onlardan daha fazla istifade etmiş olalım. Son cümle ney? Wa ala cemil enbiya ve'l murselin el ebrar. Gönderilen bütün peygamberlere ve bütün elçilere selam olsun ki onlar ebrar'dandırlar. Ebrar nedir? İyiler. Şöyle bir anlam versek bunda bir hata yok. İnsanlığın en hasları Ebrar o aslında en has. İnsanlık kaliteleri en üst düzeyde olanlar. O insanlık kaliteleri en üst düzeyde olanlar ki onların en başlarına yazılacak isimler gönderilen elçiler ve peygamberler onlara da selam olsun. Bunu söylediğinizde ne demiş oluyorsunuz biliyor musunuz? Allah'ım bizi o büyüklerin ayak izlerinden ayırma. Ne olursa olsun bizi Ebrar'ın yolunda yürüt. Onlar iyilerse yaptıkları işler de iyiler. İyi oldukları için iyi işler yaptılar. O zaman iyilerden olmak istiyorsak yapacağımız iş o büyüklerin ayak izlerini takip etmektir. Biraz mukaddime uzun oldu ama şu Ebrar'a bir duada ekleyerek sözümü dersime götürmek istiyorum. Gelin şu duayı gönülden beraberce yapalım. Allahumme edhilna cennete malebrar. Allah'ım sen bizi iyilerle beraber cennetine al. Ya azizu Ya Gaffar, bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allah bu duanın gölgesindeki bir hayatın bizleri sahibi kılsın inşallah. Kardeşlerim, zor bir sürece başlıyoruz. Aslında kardeşlerim biliyor. Ben dört aydır onlarla pazarlık ediyorum. Diyorum ki şu kürsüden artık beni kurtarın. Ben de içinizde olayım başkaları gelsin burada konuşsun. Ama işte Abdurrahman Çelebi meselesi yine kaldı bize bu iş. İnşallah hakkını ödemek yerine getirmek bizlere nasip olur. Zor bir iş. Dinlemek de zor. Konuşmak da zor. Dinlemek bir zor... Konuşmak inanın ki bin zor. Dinleyenin bir sorumluluğu var. Aldığı o hakikati hayatına taşımak. Ama konuşanın bin sorumluluğu var. Bir kere konuşan o konuştuğunu en önce nefsine konuşmalı. Bir kere konuşan her zaman için doğruyu konuşmalı. Hakkı ve hakikati konuşmalı. Hakikat de zordur öyle kolay değil gerçekten hakikati her boyutuyla konuşabilmek büyük bir cesaret ister hele şu zamanda çok büyük bir cesaret ister sadece o da yetmez hakikati hakikatin şanına uygun bir biçimde doğru zeminde konuşmak gerekir muhataplar tanınacak onların seviyelerine göre konuşulacak bu çok kolay değil ben şu anda birçoğunuzu yeni görüyorum Belki söyleyeceğim sözler bazılarınıza ağır gelecek. Belki söyleyeceğim sözler bazılarınıza hafif gelecek. Herkesi bu sözlerle memnun etmek zaten kolay değil. Zaten böyle bir de olmamalı. Dolayısıyla gerçekten konuşmanın çok zor olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Konuşmak başlı başına mesuliyet isteyen bir şeydir. Onun içinde ben de bir aciz kardeşiniz olarak bunun çok büyük bir ağırlığını yüreğimde taşıyan birisiyim. Siz bakmayın ben böyle konuşuyorum rahat rahat sizin karşınızda rahat rahatmış gibi gözüküyorum. Şuradan eve gittiğim zaman 10 katlı binadan düşmüş gibiyim. Konuştuklarımı bir de kendi dünyamda test ediyorum. Acaba doğruyu mu söyledim? Acaba hakka ve hakikate uygun mu konuştum? Acaba olması gerekenleri erteledim de Buraya gelip bir şeyler almak isteyenlerin zamanlarımı çaldım. Çünkü bütün bunların konuştuklarımızın da konuşmadıklarımızın da sustuklarımızın da konuştuklarımızın da hepsinin birer birer alemlerin Rabbi olan Allah'a hesabını vereceğiz. Siz de dinlediklerinizin hesabını vereceksiniz ben de konuştuklarımın hesabını vereceğim. Onun için birbirimize dua edelim birbirimize gıyapta da dua edelim. Şu duamız olsun dilimizde ki Allah neredeysek oranın hakkını bizlere verdirsin. Ama şurada durmanın biraz daha farklı bir mesuliyeti var. Çünkü yüksekler her zaman için risk taşır. Kürsüler riskin en fazla olduğu yerlerdir. Nasıl ki dağın zirvesine çıkarsınız o yükseklerde oksijen artar. Oksijenin artması iyi bir şeydir. Ama zirvenin daha büyük büyük riskleri vardır. O risk riskleri her zaman için anı unutmadan hatırlamalı ve bu manada teyakkuz halinde olmalıyız ki bulunduğumuz yerin hakkını verme adına da bir gayretimiz olsun. Mevla hepimizin yardımcısı olsun. Bu sene hadis yılı dedik derslerimizin üst başlığı nebevi miras ve bu üst başlık altında aleyhissalatü vesselam selam efendimizin o kutlu sözlerini, o sözlerinin altında yatan mesajları, onun bize miras bıraktığı o güzel mirası anlamaya çalışacağız. Nebevi miras derdimiz aklımıza birkaç şey gelmesi lazım. Onların en başına yazacağımız şey nedir biliyor musunuz? Nebevi miras Hazreti Peygamber'in bizlere emanet ettiği mesajlar manzumesidir. Bir kere bunu bilelim bize emanet edilmiş. Nebevi miras derdemez aklımıza ne gelmesi gerekiyormuş? Hazreti Peygamber'in bizlere emanet ettiği mesajlar manzumesidir. Bir başka mesaj nebevi miras gecesi gündüz kadar aydınlık olan peygamber yoludur. Ah keşke bunu bir anlayabilsek söylüyoruz ama anlamadan söylüyoruz. Gecesi gündüz kadar aydınlık olan peygamber yoludur nebevi miras. Eğer biz sadece şu sözü anlasaydık karanlıklara inanın ki mahkum olmazdık. Eğer şu sözü anlasaydık biz dertlerimizin dermanını başka kapılarda aramazdık. Eğer şu sözü doğru dürüst anlasaydık aslında peygamberin sünnetinin bizim dünyamıza kattığı faydayı daha farklı bir biçimde takdir ederdik. Dolayısıyla biz nebevi miras der demez böyle bir mesajla bizim aklımıza gelmeli. Onun bize miras bıraktığı o kutlu miras gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yoldur. Üçüncüsü nebevi miras bizleri sarıldığımız müddetçe dalalete düşmekten alıkoyacak bir kalkandır. Nebevi miras böyledir bir kalkandır mümin için. Ama kalkanın bizi koruyabilmesi için sarılmamız lazım hem de nasıl sarılmamız lazım bize bunu söyleyen nasıl sarılması gerektiğini de söylüyor. Azı dişlerinizle kavrar gibi böyle sarılın eğer böyle sarılırsanız bu kutlu mirasa başka yollarda sıkıntılar çekmezsiniz ve dalalete de sürüklenmezsiniz dalalet girdaplarında dolaşıp durmazsınız. Eğer bugün ümmet başka başka sıkıntılar çekiyorsa bu manadaki zaafiyetimiz çok üst düzeydedir bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Çünkü şu anda gerçekten dalalet azığımız olmuş vaziyette çünkü sarılmazsan ona sarıldığın her şey seni dalalete sürükleyecektir. Allah'ın kitabına peygamberin sünnetine onun bize miras bıraktığı o değerlere sarılmadığında bir şeye sarılacaksın. Ama sarıldığın şey seni hidayete taşıyacak şey olmayacaktır. Burada nebevi mirasın bizim için ne anlam ihtiva ettiğine dair böyle de bir mesajı var. Bakın nebevi miras deyince ne anlamalıyız biliyor musunuz? Nebevi miras doğru işi doğru zamanda yapabilmenin en önemli rehberidir. Bu konuda sıkıntılarımız var. Bağrılması gereken yerde susuyoruz. Susulması gereken yerde konuşuyoruz. Kızılması gereken yerde başka bir tavrımız var. Aslında güzel tebessüm yansıtmamız gereken yerde öfke Burnumuzdan böyle başımızdan dumanlar çıkarıyor. Niye? Çünkü doğru işi doğru zamanda yapmayı öğrenemedik bir türlü. Öğrenemediğimiz için de böyle bir hal içerisindeyiz. Ama aleyhissalatü vesselam efendimiz bize yolda nasıl yürüneceğini her boyutuyla gösteriyor. Hatırlayın geçen seneki dersleri Yahudinin biri geldi alay ediyor Müslümanlarla. Aa, sizin peygamberiniz size her şeyi öğretiyormuş. Neymiş efendim size affedersiniz helaya nasıl bile gidileceğini öğretmiş. Sorunun muhatabı Selmanı Farisi'dir. Evet diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize babamız gibidir. Bize her şeyi öğretti o dediğini de öğretti. Sen muhakkak bilmiyorsun gel sana ben öğreteyim nasıl olacağını ona o meselede bir şeyler söylüyor. Gerçekten Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bize her şeyi öğretti öğretmesi de lazımdı zaten çünkü biz nereden bilecektik yoksa eğer o bize öğretmeseydi biz Rabbimizin bunların hangisinden memnun olacağını nereden bilecektik? Dolayısıyla bize bütün her şeyi öğrettiği gibi değerler sıralamasına ait de çok önemli şeyler söylüyor. Doğru işi doğru zamanda yapma adına da önemli miraslar bırakıyor. Eğer biz nebevi mirası bir de bu çerçeveden anlarsak o zaman bize söyleyeceği şeyler çok daha farklı olacak. Bir başka mesajı nedir biliyor musunuz nebevi mirasın? Nebevi miras iki cihan saadetini tek değil Ukhrevilik yok sadece bizde. İki cihan saadetini nasıl elde edeceğimizin en mühim işaret taşlarıdır. Aleyhissenatü vesselam efendimiz dünyanın da iyiliğini, ahiretin de iyiliğini o her gün okuduğumuz Rabbena atina duasındaki o iyiliğin hayattaki karşılığını bize gösteriyor. Bir ruhbanlık yok. Dünyevileşmede yok. Dünya ahiret arasında bir denge kurarak iki cihanın da iki dünyanın da saadetinin temin yollarını bize gösteriyor. Peki bize bu kadar şeyi gösteriyor ama bizim halimiz böyle. Allah aşkına burada bir çelişki bir sıkıntı yok mu? E var çünkü biz mirasa aslında hak ettiği şekliyle karşılık veremiyoruz. Nasıl karşılık verdiğimizi şimdi ben size tasvir edeceğim. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Burada nebevi mirasla alakalı size söylediğim mesajlar aklınızda bir dursun. Şimdi gelin şu soruya da bir cevap verelim. Nebevi miras der demez bizim aklımıza ne gelmeli? Üç şey gelmeli. Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti, mektebin talebeleri gelmeli. Biz nebevi miras der demez bu üç şeyin aslında mevzumuz olduğunu unutmamız lazım. En başta ne gelmeliymiş bizim aklımıza? Allah'ın kitabı gelmeliymiş. Peygamberin en büyük mirası kelamullahtır kitabullaktır. Bir kere bunu çok iyi bilelim. Bize en önemli miras olarak neyi bıraktı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Kur'an-ı Kerim'i bıraktı. Aziz kitabımızı o bize miras bıraktı. Dolayısıyla biz nebevi miras dediğimizde en başa Allah'ın kelamı ve alemlere gönderilen son vahiy olan... Kelamı ezeli olan Kur'an'ul mucizil beyanı bilmeli ve bunu hatırlamamız lazım. İkincisi Resul'ün sünneti o Kur'an'ın hayattaki karşılığı. Peygamberin sözleri, davranışları, takrirleri yani peygamberin söyledikleri, yaptıkları yanında yapıldığı zaman onayladıkları. Bütün bunların belgeleri de hadislerdir. Biz bunların hepsini nereden öğreniyoruz? Hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Dolayısıyla hadis-i şerif dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Peygamberin sünnetinin belgeleri gelmeli. Onun mirası sayılınca ikinci sırada da bu sayılmalı mı? Bu sayılmalı. Peki üçüncüsünde ne var? Mektebin talebeleri var. O bir mektep kurdu. Mekke'deki mektebinin adı Darul Erkam'dı. Medine'deki mektebinin adı Suffa'ydı ve bu mektepten talebeler yetişti. Ancak burada mektebin talebeleri dediğimiz zaman sadece biz işi sahabeyle sınırlandırmıyoruz. O mektebe talebe olan tüm alimlerimiz, ariflerimiz, abidlerimiz, akiflerimiz bu mektebin talebeleridir. Öyleyse eğer biz nebevi miras dediğimiz zaman Mektebin talebelerinde başta sahabe olmak üzere başımızın tacı olan ve peygamber varisleri olan Biliyorsunuz alimlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber varisi dedi Peygamber varisi olan o varisliğin hakkını yerine getiren tüm alimlerimizi de onun içerisine dahil etmiş oluruz Şimdi benim güzel kardeşlerim üç şeyi Aklınızda tutun Allah'ın kitabı Resul'ün sünneti mektebin talebeleri biz fıkıh kitaplarımızda ne öğreniyoruz edille-i nedir dörttür Kur'an sünnet icma kıyas dördünü nereden öğreniriz buradan öğreniriz dolayısıyla biz aslında aynı şeyi biraz farklı kelimelerle konuşuyoruz nebevi miras dediğimiz zaman biz bunları bir kere hatırlamamız lazım eğer burada Yanlış bir yoldan yoldan çıkarsak Allah korusun yanlış yerlere varırız. Bugün ümmetin içindeki felaketlerden bir tanesi de budur. Aslında doğru şeyler söylediklerini zannediyorlar. Bazen farkında olmadan Allah korusun biz de o hale düşebiliriz. Yanlış yanlış şeylere varıyor o söz ve yanlış şeylere vardığı için de neticeleri ümmetin selametine olan şeyler olmuyor. Şimdi biz nebevi miras diyeceğiz. Ve bu nebevi mirasın altında Allah'ın kitabını peygamberin sünnetini ve mektebin talebelerini anlamaya çalışacağız. Bir parantez açayım mı burada biraz da sizi rahatlatayım ama şimdi ben o meseleleri konuşunca benim sesim biraz daha gürleşiyor. Rahatlatayım derken sizi de rahatsız etmeyeyim ama siz artık bana alıştınız. Bazı kardeşlerimiz bizi tenkit ediyorlar. Bana bir sürü mesaj geldi gelen mesajlar da şöyle. Allah'ın kitabı dururken bu hadis yılı nedir? Hadis yılı, hadis yılı yapacaksanız bir yıl hadis yılı değil Kur'an yılı yapmanız lazım diyorlar bazı kardeşlerimiz. Bizim geçen seneki konumuz akaitti yılımızda akideyi akı akait yılıydı. Ondan önceki yılımızın adı da Kur'an yılıydı. Şimdi bu yıl itibariyle hadisle başladık. Önümüzdeki dört yılımızın programı da belli. Biz konjüktüre göre hareket etmiyoruz Allah'a şükür. Bu manada bizim bir programımız var. Programımız neyse onu takip ediyoruz. Ancak ben o kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. Eğer siz Kur'an'dan bahsettiğiniz bir derste hadisten bahsetmiyorsanız. Hadisten de bahsettiğiniz bir derste Kur'an'dan bahsetmiyorsanız ve bu iki temel kaynağı birbirinin rakibi olarak görüyorsanız Kur'an yılı ilan etsek de sizi kesmeyecek. Çünkü başka arıza var, başka problemler var. Bizim derdimiz değerlerimizi birbiriyle çatıştırmak değil. Bundan zaten çok çektik, halen de çekiyoruz. Bizim derdimiz değerlerimizi hakkıyla anlamak ve o değerlerimizin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmektir. Allah aşkına aklı başında bir mümin bir hadis dersi yaparken nasıl Allah'ın kitabına sırt dönerek hadis dersi yapabilir? Hadis dediğiniz şey Kur'an'ı anlatıyor zaten. Hadis dediğiniz şey peygamberin sözleridir. Kur'an'dır zaten en temel meselesi Kur'an'dır bu insanlar hiç mi hadis kitabı okumuyor ben anlamıyorum eğer doğru dürüst ön yargıdan uzak bir biçimde bir hadis kitabını açıp okuduğu zaman aslında hadislerin bahsettiği şeylerin Kur'an'da zemini ve kökü olan şeyler olduğunu görecek Burada birbiriyle çetişen hatta onun yanına yepyeni bir şey koyan ona rakip yeni bir şey oluşturan böyle bir iddia yok ki. Allah'ın kitabı burada peygamberin sözleri burada peygamberin sözleri Allah'ın kitabında yazılı olan şeylerin biraz daha farklı bir biçimde açılımıdır. Tefsiridir tebhinidir. Peygamberin Kur'an tefsirine bakın. Ali serrat ve selam efendimiz Kur'an'ı tefsir ederken en başta ayeti ayetle tefsir eder. Bize hutbeleri ulaşmış Ali serrat ve selam efendimizin açın bakın o hutbeleri. Resulullah'ın hutbelerinin büyük bir kısmı Kur'an ayetleridir. Allah Resulü Kur'an'ın ilk muhatabıdır. Kur'anla konuşur. Kur'anla Hareket eder Kur'an'ı hayata taşır bunları yaparken de bunu hadisle yapar. Dolayısıyla bu manada değerlerimizin birbiriyle kavga edilmesi bizi sırat-ı müstakimde tutmayacağı gerçeğini unutmadan hare hareket edelim. Şimdi biz buradan tekrardan kendi asıl konumuza geçersek Allah'ın kitabı Resul'ün sünneti mektebin talebeleri nebevi mirasın muhtevası. Aleyhselat ve selam efendimiz de onlarca sözünde size sarıldığınız müddetçe dalalete düşmeyeceğiniz iki ağır emanet bırakıyorum gidiyorum demedi mi dedi? Bu sözü en son nerede de söyledi? Veda Haccı'nda da söyledi. Veda Haccı'nda söylenen o sözün birkaç varyantı var. Size iki ağır emanet bırakıyorum, iki emanet bırakıyorum, iki büyük emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, biri benim sünnetim, biri Allah'ın kitabı, biri ehli beyt. Dedi mi bunlar farklı farklı var mı kaynaklarımızda? Var. Ehli beyt diye ifade edilen kaynaktaki o rivayeti de biz sahih olarak kabul ediyor muyuz? Elbette ki ediyoruz. Peki burada bir sıkıntı yok mu? Hiç de yok. Niye yok? Aleyhissalatü vesselam aynı şeyi söylüyor. Sünnet dedi değil mi sünneti en iyi kim bilir evin halkı bilir ehli beyt bilir Resulullah da onu söyledi bir sözünde genel bir ifade kullandı sünnet dedi bir sözünde de sünneti en iyi bilen ehli beyt olduğu için orayı işaret etti ehli beyt dedi ve bize ehli beytin de bu manada rehberiyetine işaret etti. Dolayısıyla biz burada Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini bize miras olarak bırakıldığını görüyoruz. Peki mektebin talebeleri bizatihi peygamberin o mübarek lisanında miras olarak bize bırakılmış mı? Hem de onlarca hadiste ayetler de var bu konuda ama hadisler üzerinden konuşalım onlarca hadiste. Ben onlardan sadece bir tanesini size söyleyeceğim. İrbat bin Sariye radıyallahu anhu. Çok güzel bir sahabi efendimizdir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. ve vesselam efendimizin hayatının son demlerinde bir tablo aktarıyor bize. Diyor ki peygamberimiz bize bir hutbe iradetti. etti. Hutbesi sanki vedalaşma gibiydi. Son sözlerini söyler gibi. Dayanamadı içimizden biri ayağa kalktı. Ya Resulallah sanki bizimle vedalaşıyorsun eğer böyleyse bize son kez bir tavsiyede vasiyette bulun. Al bunlar söylenirken sahabenin o dünyasını da anlayalım. Şimdi biz bu sene hadisler ekseninde yürüyeceğiz ya yeri geldiği için o noktaya ait bir şey söyleyeyim size. Biz okuyoruz bu hadisi. Bu hadis birçok kaynakta geçer biraz sonra kaynaklarını da söylerim size. Ama okuyoruz okuduğumuz için bize sahabeye tesir ettiği kadar etmiyor. Ancak sahabe bu rivayetin geçtiği zeminin çocuğu olduğu için o zeminde neşet ettiği için hatıralar onun üzerinden ceryan ettiği için Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyip Allah Resulünden bir hadis naklettiklerinde zihinler hemen Resulullah'la o yaşanan anları hatırlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Abdullah ibni Mesud bir şey söyleyecek. Söylediği sözün o hikayesini de biliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün dizini benim üzerime dizimin üzerine koymuştu. Bir ağırlık çöktü üzerimize sonra şöyle bir şey söyledi. Bunu okumak insana bir şeyler hissettirir. Ama bu sözü söyleyen insan o sözü yaşayan biri olduğu için... O anda sanki o tabloyu bir kez daha yaşıyormuş gibi bir ruh haliyle yansıtır. Dolayısıyla sahabenin o avantajını hiçbir zaman unutmadan biz hadisleri okuyalım. Ancak böyle bir ruh haline elbette ki onlar kadar olmasa da biraz kendimizi zorlayabiliriz. En azından zemini biraz hatırlayarak o manada o atmosferin içerisine dahil olma gibi bir hale girebiliriz. Girelim. Son an Allah Resulü bir şeyler söylüyor. Sahabe anlıyor ki bu bir veda konuşması. Bunun üzerine biri kalkıp diyor ki ya Resulallah vedalaşmış gibi konuştun bize. Ne olur bize vasiyetini tavsiyeni biraz daha fazlalaştır. Bakın Efendimiz ne diyor. Size Allah'tan korkmayı yani takvayı ve başınızdaki idareci Habeşli bir köle dahi olsa. Ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Son sözlerinde itaate vurgu yapması... Böyle de bir örnekle yapması dikkate değer gerçekten üzerinde durmamız lazım zaten şu anda ümmetin başındaki problemlerden bir tanesi de budur herkes diyor ki ben ağayım hiç kimse demiyor ben işte bu manada bir şeyler yapayım o diyor ben ağayım o diyor ben ağayım onun için hiç bu manada birbirimizin bu manada sözlerini alma algılama adına bir gayrete girmediğimiz için halimiz böyle peygamber aleyhissalatü vesselam da ona adeta nişan ediyor Başınızda Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat etmenizi size tavsiye ediyorum. Vasiyet ediyorum. Benden sonra hayatta olanlar birçok ihtilaf görecek. Efendimiz konuşuyor. O zaman benim sünnetime ve hidayet üzere olan Raşid halifelerin sünnetine sarılın. Hulefayi Raşid'in ifadesini burada kullanıyor ya peygamberimiz. Aklınıza sadece hulafayi raşidin gelmesin. Raşid halifeler derken peygamberimizin buradaki kastı nedir? Özel manada dört raşid halife genel manada sahabenin tamamıdır. Mektebin talebelerini bize vasiyet etmiş mi açıkça? Etmiş. Başka da var ama ben bir rivayet tek seçtim. Başka rivayetlerde daha farklı farklı ifadeler var. Sünnetime ve hidayet üzere olan raşid halifelerin sünnetine sarılın. Dinde aslı esası olmada, olmayan sonradan çıkma işlerden sakının. Bu şekilde sonradan ortaya atılmış dine zarar verici her şey bidattır. Her bidat ise sapıklıktır. Her yenilik sapıklık değildir. Her yenilik bidat da değildir. Bakın burada aleyhissalatü vesselam söylüyor ama anlama gayretine girmediğimiz zaman meseleyi kaçırıyoruz biz. Şimdi hayat devam edecek. Hayatta birçok yenilik de olacak. Şu anda biz bu çağda yaşıyoruz. Birçok yenilik var hayatımızda. Hayatımızda olan birçok şey bizden 10 sene önce, 50 sene önce, 100 sene önce, 14 asır önce yoktu. Her şey bidatsa, eğer en büyük bidat biziz. Biz de sonradan geldik. Biz de bidatiz. O değil. Söylenen o değil. Bir sünneti iptal edecek. Yerine din noktasında bir hüküm ortaya koyacak. Eğer böyleyse onun adı bidattır ve o bidat ateştedir, cehennemdedir. Çünkü dinin şarisi Allah'tır. Eğer sen din binasına dinde aslı olmayan bir şeyi dindenmiş gibi sokarsan sen orada bidat işlemiş olursun. Konumuz değil ama çok sıkıntı olduğu için bu konuda bir cümle söyleyeyim. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz namazların arkasından bize tesbih çekmeyi, tesbihatı, Tavsiye etti mi? Etti. 33 kere Allahu Ekber. 33 kere Elhamdülillah. 33 kere Subhanallah. Tabi Subhanallah Elhamdülillah. Allahu Ekber sıralama bu bu şekilde. Nasıl yaptı Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz? Bazen elleriyle yaptı. Bazı sahabelere hiçbir şey söylemedi. O sahabi efendilerimiz mesela hurma çekirdekleriyle yaptı. Bazıları taşla yaptı. Mesela Ebu Hureyre'nin taşları vardı. O taşlarla yapıyordu. Ben de şimdi bununla yapıyorum. Tesbihim duruyor sayır. Ben de şimdi bununla yapıyorum. Şimdi benim yaptığım bu şeye kalkıp bidat dersek, yani şuna bidat dersek biz bidatı anlamamışız demektir. Çünkü ben dinde olmayan bir şey yapmıyorum. Aslında aslı dinde olan bir şeyin farklı bir yöntemle yapıyorum. Eskiden Aleyhisselatü vesselam Efendimiz zamanında ondan sonraki sürecin bir miktarında müezzin binanın en yüksek yerine çıkar ezanı orada söylerdi. E şimdi minarelerimiz var minarelerimizin hepsi bidat mıdır biz o nazarla mı bakacağız? Bakın bugün minare dediğiniz şey İslam'ın sembolü olmuştur. Dolayısıyla doğru anlayalım ki yanlış şeylere doğru kaymayalım yanlış yerlere gidersek yanlış neticeler ortaya çıkar. Dolayısıyla Aleyhisselatu vesselam efendimiz burada ona dikkat çekerken bir de mektebin mira, mektebin talebelerinin miras olarak isimlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Peki bu kadar açık beyanları var Aleyhisselatu vesselam efendimizin. Allah'ın kitabı onun mirası, sünneti onun mirası, mektebin talebeleri onun mirası. Sarılmamızı da söylüyor. Nasıl sarılacağımızı da gösteriyor. Biz ne haldeyiz? E halimiz ortada biz şu anda babasından büyük bir miras kalan miras yedi yaramaz çocuklar gibiyiz. Ümmetin hali böyle kimimiz o mirası tüketiyor kimimiz o mirası büyük bir değer ama hiç ondan gafil bir biçimde yaşıyor. Kimimiz o mirasın paylaşımının kavgasını veriyoruz nasıl maddi anlamda miraslarda o varsa bunda da var. Kimimiz başka başka şeyler yapıyoruz elimizde bu kadar önemli bir miras olmasına rağmen açlıktan nefesimiz kokuyor. Zillete mahkum olmuşuz bu kadar büyük bir miras bizi adam edeceği yerde ve bizi şahlandırıp ayak kaldıracağı yerde böyle bir mirasa rağmen halen biz sefalet içerisinde ve zillet içerisindeyiz. O halde bu mirasla aramızdaki münasebetin nasıl olması gerektiği konusunu bir kere daha konuşmamız lazım. Sözü oraya vardıracağım ama şu anda ümmetin nebevi mirasla olan münasebetini de size biraz tasvir etmek istiyorum. Benim güzel kardeşlerim geçen hafta tanıtım toplantısında Hadislere yaklaşımla alakalı bazı maddeler verdim. Belki aynı şeyleri yine burada da tekrar edebilirdim etmeyeceğim. Şu anda mirası eksene koyarak mirasa karşı ümmet nasıl yaklaşımlar sergiliyor ona ait bazı tespitler vereceğim size. Bir sınıf var nebevi mirası görmez, görmemezlikten gelenler. Bir sınıf var nebevi mirası değeri nispetinde anlamayanlar. Bir sınıf var nebevi, nebevi mirası anlayacakları yerde üzerinde kavga edenler. Bir sınıf var nebevi mirası kutsal hatıra gibi algılayanlar. Bir sınıf var nebevi mirası bugünlere taşımayanlar. Beş tane saydım bir sınıf daha var ki o müsbet aslında nebevi mirası sadıkane bir şekilde hayatlarında taşımaya çalışanlar. Allah bizi o son sınıftan etsin o sadıklardan etsin inşallah birer cümleyle anlayalım bir sınıf nebevi mirası görmemezlikten gelenler babalarından büyük bir miras kalmış farkında değil açlık çekiyor işte dediğim gibi sıkıntı içerisinde ama dönüp o mirasa bakmıyor o konuda ciddi ciddi sıkıntıları var. Bugün bakın ümmetin de sıkıntıları var insanlığın da sıkıntıları var. Şu anda insanlık büyük bir kriz yaşıyor. Aslında o krizden bizi çıkaracak yegane şey inanın ki nebevi sedadır. Çünkü Allah bize o manada çıkış yollarını da göstermiş. Bilmem katılır mısınız katılmaz mısınız bana? Ben bizim memleketimizin dört tane büyük sorunu olduğuna inanıyorum. Bir tane büyük sorunu var büyük büyük sorunu var onu ayrı değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. O büyük sorun nedir biliyor musunuz şu memleketin çok ciddi bir iman problemi var. Ben 3-5 sene önce bunu söylemiyordum ama şu anda bunu söylüyorum daha da fazla söyleyeceğim. Artık kimse bizi kandırmasın öyle %99'un Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz hikayelerine karnımız tok. Öyle bir şey yok olsa halimiz zaten böyle olmaz. O ayrı bir şey ama şu anda imani anlamda ciddi ciddi problemlerimiz var. Bu problemler ayrıca ele alınması gerekir o işin ayrı bir konusu. Ama ben şu anda şu zeminde bizim memleketimizin dört tane önemli problemi olduğuna inanıyorum. Bunlardan bir tanesi asabiyet, ırkçılık her alanda. Bir tanesi bunların adalet, bir tanesi iffet, bir tanesi de bunun eğitim meselesidir, talim meselesi. Dört tane büyük problemi olduğuna inanıyorum. Bir tanesi asabiyet dedim. İnanılmaz derecede şu anda halka halka içimizde yayılan bir asabiyet rüzgarı var. Ama asabiyet meselesinin sadece ırk kavim noktasında ele alınmaması gerektiğini de geçmiş derslerde size söylemiştim. Böyle bir problemin eğer önüne geçilmezse Allah korusun bu memlekette biz birkaç sene sonra çok odarılmaz yaralarla karşı karşıya kalacağız. Adalet meselesine gelin adalet mülkün temelidir diye yazıyoruz ama hiç öyle bir şey yok şu anda adaletin yerle bir edildiğini görüyoruz ve şahit oluyoruz. Ne yazık ki ehliyet liyakat ayaklar altına alınmış bir vaziyettedir her alanda inanılmaz derecede adalet safiyeti yaşanıyor. İffet meselesine gelin aynı şekilde ama ben özellikle sesimin ulaştığı her kardeşime söylemek istiyorum bu sözü. Ne olur iffet deyince aklınıza sadece kadınlar gelmesin. Sadece iffet meselesi kadınlarla alakalı bir şey değildir. Erkek yapınca iffetsizlik olmuyor da kadın yapınca iffetsizlik oluyor. Bu cahil Cühella'nın işidir. Allah'ın helalleri ve haramları kadın erkek herkes içindir. Dolayısıyla biz iffet meselesini konuştuğumuz zaman da erkek kadın bütün herkes için konuşmak zorundayız. Dördüncü hastalık bu memleketin eğitim meselesidir. Eğitim meselesinden dolayı bakın nesillerimiz ne hale giriyor. Eğer bu konuda pansuman tedavilerle bu işi götürürsek işin neticesinde yine de çok memnun olmayacağımız yerlere doğru işin kayacağı belli. Şimdi ben buradan sesimin ulaştığı insanlara bir şey söylemek istiyorum. Bakın bu dört tane temel meselenin de çıkış yolları Hulefayi Raşidin diye işaret edilen o büyük insanlardadır. Yeminle söylüyorum eğer biz Hazreti Ebu Bekir'in ridde hadiseleri sırasında tavrını anlasak asabiyeti ayaklarımızın altına almayı becerebiliriz. Öyle hamasetle mamasetle bu iş olmaz. Hazreti Ebu Bekir'in orada ortaya koyduğu bir model var. Gerçek manada İslam kardeşliliğin o fırtınalı zamanlarda nasıl ortaya çıkacağına nasıl sergileneceğine dair bir model var. Eğer biz onu anlasak çözeriz bu işi ya çözülmeyecek hiçbir meselemiz yok çözeriz yeter ki bu çözme meselesinde bir irade ortaya koyabilelim. Adalet meselesinin en güzel örneğini koyuyor Hazreti Ömer ortaya. Cihana Hazreti Ömer bu manada öyle gür sedayla bir iz bırakıyor ki emin olun şu anda İslam düşmanlarının Müslümanların dışındaki insanların Hazreti Ömer'in üzerinden aldıkları mesajı biz alamıyoruz. Biz Hazreti Ömer'i 3-5 tane menkıbeye bağlamışız. O 3-5 tane menkıbe çerçevesinde konuşuyoruz. Öyle değil. Hazreti Ömer bir sistem oluşturuyor ortaya. Ve o sistemde adalet adına bir şey söylüyor. Bakın sadece bir şey söyleyeyim. Konumuz o değil. Başka bir yere gideceğiz. Onun için söz buraya geldi. Adaleti bugün nasıl ediyorlar İki kefe değil mi? Üstte de bir şey var. Adalet dediğiniz şeyi öylece tasvir ediyorlar. O iki kefe baştaki çizgi ise aslında itidal çizgisidir. Yani işi hakkına vermek hakkı neyse o hakkını ona teslim etmektir. Bir yerde adaletin olabilmesi için kefenin bir tarafında kuvvet olmalı. Bir tarafında ise rahmet olmalı. Hazreti Ömer adaleti böyle yansıttı. Kefenin bir tarafında ku kuvvet vardı. İnsanların bu manada gerçekten Kuvvet noktasında o heybeti en üst düzeyde alabilecekleri şekilde yansıttı ama diğer tarafta da bir ana şefkatiyle yaklaştı rahmeti de kefenin öteki tarafına koydu ki o üstteki itidal adalet ortaya çıkmış olsun. Dolayısıyla bugün bizim adalet öğreneceğimiz yer şurası burası değil. Eğer biz mutlak manada adaleti öğrenmek istiyorsak canlı bir örnek hem de Resulullah'ın bize işaret ettiği bir örnek olarak Ömer'ül Faruk Radıyallahu anh'unun hayatı bu konuda bize çok şey söyler. Ya iffet meselesi Hazreti Osman öğretiyor hem de nasıl melekleri bile kendisine hayran bırakacak şekilde. Melekleri bile kendisinden utandıracak bir şekilde bir iffet. Bunlar boşuna söylenmiyor ki. Biz zannediyoruz ki bunlar tarihte söylendi. Biz de böyle meclislerde anlatsak işte bazı şeyleri söylesek görevimiz yerine gelmiş olacak. Vallahi öyle değil, billahi öyle değil. Bunlar hayata taşınmak için konuşulmalıdır. Hayat için söyleniyor bunlar. Şuna inanalım. Bizim peygamberimiz bir hayat durdurmuş, yepyeni bir hayat başlatmıştır. 23 yıl boyunca da bir tarafında hayat durduran bir tarafında da hayat başlatan bir peygamberin ümmetiyiz biz. Dolayısıyla biz meselelere böyle yaklaşmak zorundayız. Eğitim meselesini kimden öğreneceğiz? İlim şehrinin kapısı olan Hazret Ali'den öğreneceğiz. Cehaletle nasıl mücadele edilir bize gösteriyor. Hem de çok farklı örneklerle bize gösteriyor. Hikmet nedir? Hikmet olmazsa neler olur? Hikmetle aslında neler elde edilir bunu gösteriyor bize. Meseleye biz böyle baktığımız zaman dertlerimizin dermanını burada çözeceğiz. Ama biz görmemezlikten geliyoruz. Sadece hikaye okur gibi okuyoruz. Allah'ın kitabını da böyle okuyoruz. Peygamberin mirasını da böyle okuyoruz. Siyeri de böyle okuyoruz. İslam büyüklerinin hayatlarını da böyle okuyoruz. Biz meseleye bu çerçeveden bakmayı öğrendiğimiz zaman bazı şeyler hayatımıza gelip oturacak. İkincisi nebevi mirası değerin nispetinde anlamayanlar. Nebevi mirası ben size nasıl söyledim biraz önce? Gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yol. İnanıyor muyuz gerçekten böyle olduğuna? İnşallah biz inananlardanız. Ama fiiliyata nasıl dönüşüyor? Hayata bu nasıl yansıyor herkes kendisini sorgulasın. Ben yine başka bir örnek üzerinden bir şey söyleyeyim size. Bugün dünyada dininde resmi olarak İslam yazan ülke sayısı 63 tane. 63 tane ülkenin resmi dini İslam. 2 milyara yakın bir nüfus var biliyorsunuz dünyada şu anda Müslümanlar. Şu anda Müslümanlar da küresel güçlerin tehdit olarak yazdıkları bir zümredir değil mi karşılarına peki gelin bir kıyas yapalım bu 63 tane ülkeyi toplayalım içlerinden askeri güç olarak Rusya kadar Çin kadar güçlü bir ordusu olan bir İslam devleti var mı yok İslam devleti deyince de meseleyi doğru anlayalım Müslümanların Halkı olan devlet diyoruz aslında yoksa yeryüzünde şu anda bir İslam devleti falan yok kimse bizi kandırmasın. Böyle bir şey de yok. Halkı Müslüman olan devletler diyelim. Bütün bu 63 tane devleti alt alta yazın. İçlerinden bir tane nükleer enerji noktasında nükleer güç itibariyle Fransa yapabilecek, Kanada yapabilecek, Kuzey Kore yapabilecek bir devlet var mı? Yok. Ticareti böyle saysanız başka alanları böyle saysanız yok diyeceksiniz. Birçok sorunun cevabı yok gelecek. Peki benim güzel kardeşlerim bu kadar yoka rağmen niye bugün dünyayı yönetmeye kendisini muktedir gören o zalim güçler Müslümanları küresel tehdit olarak görüyorlar? Müslümanları gördükleri mürdükleri yok. İslam'ı görüyorlar onlar. Adamların anladığı bizim anlamadığımız bir hakikat var. Adamlar diyorlar ki bu Müslümanların elinde çok önemli güçler var. Allah'ın kitabı peygamberin sünneti var. Bunlar bir zamanlar bu değerlere hakkıyla sarıldıkları zaman dünyaya meydan okudular. Bir zamanlar bu mirasa sadık kaldıkları zaman içlerinden selahaddinler çıktı Kudüsleri fetheden. İçlerinden Fatihler çıktı. Konstantinye'yi İstanbul eden. içlerinden Yavuzlar çıktı. Abdülhamitler çıktı. Kimler çıkmadı ki? Eğer şu anda bunlar bu manada değillerse. Ellerindeki değerin gerçek manada kıymetini bilmediklerinden dolayıdır. El hak dedikleri de doğrudur. Emin olun onlar kadar biz farkında değiliz. Ama bir farkına varsak bu nebevi mirasın nasıl bir potansiyel taşıdığını... Aslında bunda nasıl bir güç olduğunu bir fark etsek ve bunun gereğini bir yerine getirsek çözülecek işler ama ne yazık ki şu anda miras yediler gibi davrandığımız için o mirasın gerçek manada değerini anlamıyoruz. Bir başka zümre nebevi mirası anlayacakları yerde üzerinde kavga edenler. Anlayacakları yerde herkes bir parçayı almış o parçayı bütün zannediyor. İslam benim en güzelini ben anladım en güzelini ben temsil ederim diyerek bunun üzerinden diğerleriyle kavga ediyor. Ne haldeyiz biliyor musunuz? Mesela diyelim ki şimdi yine kavgaya sebep olmasın diye söylemeyeyim ama eğer tutamayıp söylersem de beni affedin. Bazı isimler var böyle İslam tarihinde önemli isimler önemli kilit isimler. O isimlerden birinin kitabını okuyun ya da o kitaptan bir alıntı yapın ya da o kitaptan bir şey verin kaynak verin yandınız. Belli zümreler bir bakarsınız o isim konusunda sıkıntıları olduğu için başlarlar sizinle kavga etmeye. Ya kardeşim sen niye benimle kavga ediyorsun? Yazılan şeye bak bunda bir hata var mı? O adamın orada olması seni rahatsız etmesin. Sen söylenen sözün hakikatine bak. Hakikat mi değil mi buna bak. Böyle bir şeye bakmayıp değeri üzerinden parçalayıp parselleyip herkesin de kendi elini mutlak manada bütün olarak gösterip kavga edilmesinin bize bir faydası yok. Bizim kavga ettiğimiz değerler üzerine şu anda Batı'da Amerika'da Kanada'da adamlar neler neler yapıyorlar akademik anlamda çalışmalarda. Bizim bazı kardeşlerimize göre Mevlana mesela hiç umursanmaz bir isimdir. Ama gidin Mevlana'nın kıymetini bakın bakın bir öğrenin. İbn Arabi'yi biz doğru dürüst anlamamışızdır. Kendi eserlerini de okumamışızdır. Haddimizi bilip ya ben tanımıyorum İbn Arabi, İbn Arabi bilmiyorum ben onun için konuşmayayım da demiyoruz. İbn Arabi mi? Bir bakıyorsun birileri hemen farklı bir tavra giriyor. Olur ki bir gün Allah'ın yolundan düştün bu kelimeyi Tırnak içerisinde kullanıyorum İbni Teymiye'den bir örnek verdin. yandın ki yandın İbni Teymiye'den nasıl örnek verirsin şimdi böyle bir hastalık içerisindeyiz biz biz bu hastalıktan kurtulmadığımız müddetçe bu nebevi mirası gerçekten gerçek manada anlayamayacağız. Ne olur bizim bu şahıslar üzerindeki kavgamızdan vazgeçsek. Bırakalım birileri bir şey söylerken söylediği sözün bütünlüğü içerisinde aslında hakikate ne kadar yaslanarak konuşup konuşmadığı noktasında bir imkan verelim insanlara. İnsanların hür iradelerinin üzerine bir şey koymayalım. Bakın böyle yapmamız farkında olmadan birilerini Nifak çizgisine doğru götürecek. Adam toplumdan korktuğu için bazı şeyleri söylemeyecek. Ama aslında farklı farklı şeyler düşünecek. Hür iradesiyle hür düşünce ortaya çıkmadığı için de fikir üretilmeyecek bir şeyler ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla değerlerimizin üzerinde kavga vermekten vazgeçelim. İşin bir başka boyutu var ki orayı hiç söylememe gerek yok. Mesela içimizden kendisini Müslüman olarak tanımlayan nicelerinin, Ebu Hureyre ile bitmez tükenmez bir kavgası vardır. Adam mesela Ebu Hureyre'nin adını duydu mu böyle rengi değişir. Başka bir havaya girer. Senin ne işin var Ebu Hureyre ile bu kavga niye diye sorduğunda bilirsin aslında sebebi ne olduğunu. Ama değerlerimizde bu manada kavga var. Şimdi söylediğinizi duyar gibi oluyorum. Hocam ne Ebu Hureyre adam peygamberle kavga ediyor. E vallahi o da var o da var da işin e bir de bu tarafı da var. Bukhariyet dil uzatır, İmam Müslüme dil uzatır, ona dil uzatır, buna dil uzatır. Geçenlerde bir şey arıyorum ben başka bir şey ararken batılı bir hanımın İmam Taberi hakkında yazdığı bir makaleye gözüm çarptı. Ya biz İmam Taberi'yi yerden yere vuruyoruz dışarıdan anlayan tanıyan birisi İmam Taberi için bir araştırma yapmış hayranlıkla okursunuz bunu. O kadar mı insafımız yok bizim ya o kadar mı insaftan uzaklaştık biz niye bu kadar değerlerimizle kavga ediyoruz niye anlama adına bir gayretimiz yok da ille de parçalama parselleme noktasına bir gayrete giriyoruz. Ama nebevi mirasa biz bir bedel ödemedik ki gözümüzü açtık İslam'ı avuçlarımızın arasında bulduk. Hiçbirimiz İslam için de bedel ödemedik. İlme ulaşma adına da doğru dürüst bir bedel ödemedik. Ucuza mal ettiğimiz için ucuza da harcıyoruz. Ucuza elde ettiğimiz için ucuza da gözden çıkarıyoruz. Ama bunun değer ve kıymetini bir anlasak, o zaman başka şeyler farklı farklı bir biçimde hayatlarımızda karşılık bulacak. Nebevi mirası kutsal hatıra gibi algılayanlar var. Bir zümre de böyle. Allah'ın kitabı peygamberin sünneti. Sadece İbadete mahkum edilmiş bir halde düşünebiliyor musunuz benim güzel kardeşlerim bir insan ömrü ne kadarsa namaz kılan birisidir muhakkak Müslümansa günde 40 kez Fatiha'yı okuyor ve orada İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyor ama namazdan çıktıktan sonra ona aykırı bir sürü şey var hayatında. Peki biz okuduklarımızın farkında mıyız? Mesela iftitaht tekbiri alırken bile Allah'u ekber diyerek ellerimizi bağladık. Ne dediğimizin farkında mıyız? Farkında değiliz ne yazık ki. Farkında olsaydık eğer böyle olmazdı zaten. Namazda okuduklarının bilincinde olan bir insanın hayatında evet günah olur çünkü insanız ama temel anlamda Allah'ın şirk sınıfına Koyduğu şeyler olmaz çünkü oradaki şey onu korur namaz kalkandır korur. Her türlü fuhşiyattan münkerattan korur ama hangi namaz korur? Sadece şekle mahkum edilmiş namaz değil ikame edilmiş olan namaz korur. Hakkıyla ikame edilmiş olan namaz adamı korur. E sen az önce namazda dedin ki yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dilerim. Çıktın namazdan daha dakika bir gol bir başladın hesap yapmaya yaptığın hesapta Allah yok. Allah yokmuş gibi hesap yapıyorsun. Allah'ı hiç hatırlamıyorsun yaptığın her işte şu ne olursa bu ne olursa şöyle olursa böyle olursa 50 tane ihtimal konuşuyorsun. Allah ihtimali işin en başında olması gerekirken Allahsız konuşuyorsun. Allah'ı dikkate almadan konuşuyorsun. Konuşuyoruz yani ben size deyince sanki ben sizin dışınızda değil mi hepimiz aynı haldeyiz. Böyle olduğu için sadece nebevi miras bizde ibadete mahkum edilmiş bir haldedir. Evet ibadetimizin dilidir, ibadetimizin temel muhtevasıdır. Kesinlikle biz ibadetimizi onların üzerinden yaparız ama sadece de ibadet değil, hayatı da şekillendirir o nebevi miras. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti hayatı İslamlaştırmak için bize emanet edilmiştir. Hayat eğer İslamlaşmayacaksa o nebevi mirası biz hakkıyla anlamamışız demektir. Bir diğer zümre nebevi mirası bugünlere taşımayanlar okuyor güzel güzel de anladığını zannediyor ama orada bırakıyor. Kendi üzerine almıyor mesela bir şey anlatılıyor bir örnek veriliyor. O günde o bir arkadaşıyla kavga etmiştir bir komşusuyla kavga etmiştir. Ah Bak tam hoca falancadan bahsetti. Vallahi hoca bu falancadan filancadan bahsetmedi tam da senden bahsetti. Tem, tam üzerine aldığın zaman ancak bu meseleyi anlayabilirsin. İbn Abbas bir ta, sahneye muhatap olur. Bakar ki orada kitap okuyorlar Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler Maide suresinden ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Diyorlar ki ya bu ayetler bizim hakkımızda değil bu ayetler ehli kitap hakkında. İbn Abbas sinirlenir ve onlara şunu söyler. Ey Müslümanlardır ne de akıllı adamlarsınız. Allah'ın kitabında ne kadar tatlı şey varsa size ne kadar acı şey varsa ehli kitaba öyle mi? Vallahi öyle değil şu kitabın arasında ne varsa acısıyla tatlısıyla her şeyi sizin içindir. Allah orada ehli kitabı da anlatırken size mesaj vermek için anlatıyor hiç ona buna havale etme aslında Allah orada sana belli şeyleri anlatmak için söylüyor dolayısıyla biz neyi anlarsak anlayalım neyi okursak okuyalım neyi yaparsak yapalım bakın göreceksiniz bu seneki ders silsilelerinde ben özellikle somut olarak bazı şeyleri buraya getirmek istiyorum gündem olsun diye bazı şeyleri dinliyoruz ama şuradan kapıdan çıktıktan sonra hayatımıza hiç bunu götürmüyoruz Çünkü söylediğimiz şey miladi 6. asırda söylenen şey e 6. asırdaysa bugün de bir şey yok deyip Burada bırakıyoruz Sadece sözler meclislerimizin süslü sözleri oluyor Sadece sözler meclislerin nostalji rüzgarı oluyor Ve nostaljiye mahkum ediliyor Yok böyle bir şey Eğer gerçek manada nebevi mirassa Bugünlere de taşınacak Sonuncu zümre şu benim aziz kardeşlerim Nebevi mirası sadıkane bir şekilde hayatlarına taşımaya çalışanlar. Sadıkane inşallah Allah hepimizi ondan etsin. O Ay. sınıfa koysun bizi. Sadık olmak ne olmaktır biliyor musunuz? Hiçbir şeyden ama hiçbir şeyden etkilenmeden vazifesini yerine getirmektir. Buraya bir cümle yazdım size okumak istiyorum. Dostun vefasızlığına. Düşmanın cefasına cahilin kınamasına kardeşinin alkışlamasına muarızının tenkitlerine akrabasının hasedine komşusunun eziyetine yani hiçbir şeye takılmadan hedefine kitlenen adama sadık denir. Biz sadık deyince sadece meseleye bir çerçeveden bakıyoruz. Aslında sadıkların alemdarı olan Hazreti Ebu Bekir'in önümüze koyduğu hayat böyle bir hayat. Bir daha okumak istiyorum. Dostun vefasızlığına, düşmanın cefasına, cahilin kınamasına, kardeşinin alkışlamasına, muarızının tenkitlerine, akrabasının hasedine, komşusunun eziyetine yani hiçbir şeye takılmadan... Sıtk çizgisini o çizginin adı istikamet çizgisidir işte istikamet çizgisini muhafaza etmek adamı sıddıklardan nedir. E böyle sıddıklardan oldum oldum mu sen istikamet üzere yürüdüğün için varacağın yerde de sıddıklardır ve inşallah varacağın en önemli yer de sıddıkların alemdarı olan Hazreti Ebubekir'dir. Allah bizi onunla beraber haşyetmiş olsun. Vakit geçmiş ilk derste sizi korkutup gözünüzü böyle korkutup hemen ilk derste bazı şeyleri de yüklemek istemiyorum. Ama bu sadıkane temsilcilerden olma adına hızlıdan size üç tane misal vereceğim sözlerimi bitireceğim. Birinci misali birisinden vereceğim ki o birisine o kadar şu anda ihtiyacımız var ki o kadar ihtiyacımız var ki ben ismini söylediğim zaman sizin de burnunuzun direği sızlayacak. Şu anda en büyük hastalıklarımızdan birisi dünyevileşmedir. Dünyada yaşayan ama ahirete göre yaşayan bir isim söyleyeceğim şimdi size. Öyle bir isim söyleyeceğim ki elinde hep taş var onun. Ama o taş o dünyevileşmeye dair meyli olanların başına atılması için elinde var. Biz de onun slogancılığını yapmayalım bir de öyle var şu anda onun bir slogancılığı var onun bize bir faydası yok. Ebu Zer'in elindeki taşın hedefi olma adına kendimizi şöyle koyalım. O taş gelsin bize gelsin biraz acıtsın da bizi bir adam etsin. Bakın Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh nasıl nebevi mirasa sadakat gösteriyor bir örnek sadece bir cümle zaten söyleyeceğim örnek onun üzerinde siz altını dolduracaksınız ne diyordu biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Zer için bu Ebu Zer bir acayip adam o dünyada İsa'nın zühtüyle yürüyen birisidir dünyada yürüyeceksin ama İsa'nın zühtüyle yürüyeceksin tek başına yaşayan Tek başına da ölen tek başına da dirilecek olan haşrulacak olan tek başına ümmet olan o büyük insan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendisine miras bıraktığı o güzel mirasa yaklaşımını şu cümlenin üzerinden anlayın. Bir gün şöyle ensesini gösteriyor ensesinin üzerine elini koyuyor ve bir cümle söylüyor. Vallahi beni öldürmek için kılıcı şuraya koysanız. Ben de Resulullah'tan işitmiş olacağım bir sözü. Siz işinizi tamamlayıncaya kadar infaz edebileceğimi yani ilan edebileceğimi bilsem yine de infaz ederim. Söz neydi biliyor musunuz? Buhari'de geçen bir söz metne sadık kalmak için böyle söyledim. Aslında sözün anlamı şu. Kılıcı şuraya koysanız ve beni öldürmek isteseniz. Ben de o anda Allah Resulünden bir söz söylemez zorunda kalsam. Ya da bir sözü size iletmekle mükellef olsam. Siz beni öldüreceğiniz ana kadar ben o sözü söylerim. Sadakat budur işte. Sadakat kılıç ensende olduğu zaman bile haktan hakikatten yüz çevirmemektir. Allah Resulünün sözüne sadakat... Sadece rahat zamanlarda değil ensende kılıcı hissettiğin anda bile başının gövdenden kopacağını bilsen o söze uygun bir biçimde davranmandır. Allah senden ebeden razı olsun Eyabuzer. Sen yine bir taş attın gittin bize öyle bir taş gemde acıtan bir taş. İnşallah o acıtan taş şu dünyevileşen hallerimize şu hayatlarımıza bir çeki düzen vermiş olsun. Allah senden de ve senin gibi olan bütün o sadık temsilcilerden de ebeden razı olsun. Gelin ikinci örneğe ümmetin hakimi olan Ebu Derda'nın hayatından bir örnek. Gays bin Kesir anlatıyor. Rahmetullahi aleyh. Medine'den diyor Şam'a bir adam geldi. O günlerde Ebu Derda Şam'da. Biliyorsunuz Şam Mescidi'nin imamıdır. Şam'da suffalar oluşturan bir büyük insandır. Aradı Ebu Derda'yı buldu. Ebu Derda'nın karşısına geçti. Kendisini tanıttı. Niçin geldiğini söyledi. Niçin gelmiş? Ben ta Medine'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü senden duymaya geldim Ebu Derda diyor ki o adama sen şimdi buraya bir iş için gelmedin mi vallahi bir dünyalık iş için gelmedim tek bu iş için geldim sen buraya bir ticaret için gelmedin mi vallahi gelmedim sadece bu iş için geldim. Sen buraya bir akrabanı, bir kardeşini, herhangi bir yakınını ziyaret etmek için gelmedim. Hayır vallahi tek bir şey için geldim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünü öğrenmek için geldim. Ha şimdi bu derde konuşuyor. Ben şu kulaklarımla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki: Kim ilim talep etme isteğiyle bir yol tutarsa Allah onun yolunu cennete ulaştırır. Cennet yolunu gösteriyor yolumuzun yegane rehberi sallallahu aleyhi ve sellem. Melekler ilim talebesine hoşnutlukla kanatlarını sererler. Muhakkak ki alim için göklerde ve yerde bulunanlar istiğfar ederler. Hatta denizdeki balıklar bile alime istiğfar eder. Alimin abide ibadet eden kişiye üstünlüğü ayın. Bazı rivayetlerde Dolunay'ın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki alimler el ulema'u ve rassatul enbiya peygamberlerin varisleridir. Şüphesiz alimler nebilerin peygamberlerin varisleridir. Nebiler ne bir dinar ne bir dirhem miras olarak bırakmazlar. Onlar sadece ilmi miras bırakırlar. Kim bu mirası alırsa çokça nasip almış demektir. Allah bizi de o nebevi mirastan nasipdar eylesin. Allah Resulü önümüze çok büyük bir hedef koydu. Hedefler büyük, müjdeler büyük, mükafatlar büyük, büyük büyük şeyler söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem İnşallah duyanlardanız. İnşallah Ebu Derda'nın söylediği o şahıs gibi biz de bunları üzerimize alır ve gereğini yerine getiririz. Benim güzel kardeşlerim. Bir dönem boyunca bu kürsüden nebevi mirası duymak için burada muhatap olan benim aziz ve azize kardeşlerim. Şimdi size bir şey söylüyorum ve diyorum ki gelin biraz sonra söyleyeceğim şeyde 21. asırda Ebu Hureyre'yleşme yolunda bir adım atalım. Bu çağın Ebu Hureyre'leri de biz olalım. Çünkü Ebu Hureyre bu çağın Ebu Hureyre'sinin olmasının yolunu da bize gösteriyor. Yıllar sonradır Medine'de pazardadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat etmiş yıllar olmuş. Bir bakar ki pazardaki insanların hali bize benziyor. Dünyaya dalmış Ahireti unutmuş o anda farklı farklı bir ruh halinde o onunla bağırıyor onunla çağırıyor bir başka bir hal esiyor. Yüksekçe bir yere çıkıyor Ebu Hureyre ve gür bir sedayla bağırıyor. Ey insanlar diyor ey pazar ahli ey ahali diyor duymadınız mı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mirası dağıtılıyor. O miras dağıtılıyor siz ise buradasınız diyor. Miras dağıtılıyor sözünü duyunca dünyevileşen insanların aklına ilk önce ne gelecek? Demek ki Resulullah bir sürü ganimetlerden şuradan buradan paylar aldı. Herhalde şimdiye kadar sakladılar. Şimdi bunu Müslümanlara dağıtacaklar. Nerede dağıtıyorlar ey Ebu Hureyre diyorlar. Ebu Hureyre diyor ki Mescid-i Nebevi'de insanların çoğu koşuyor Mescid-i Nebevi'ye doğru. İçeriye giriyorlar. Bir müddet sonra yüzleri asık bir biçimde dışarıya çıkıyorlar. Ebu Hureyre kandırdın diyorlar bizi. Bizi Allah Resulü'nün mirası dağıtılıyor dedin girdik içeriye hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok muydu diyor içeride e vardı diyorlar bir miktar orada oturmuş Kur'an okuyor. Bir miktar orada oturmuş ilmi bir şey müzakere ediyor. Bir miktar orada oturmuş başka bir şekilde ilimle uğraşıyor. bu Hureyre diyor ki işte odur Allah Resulü'nün mirası. Peygamberler dirhem ya da dinar bırakmazlar onların bıraktıkları İlimdir ve ilmin de en önemlisi Allah'ın kitabı peygamberin ise sünnetidir. Şimdi ben kardeşlerimden şunu istiyorum. Aziz kardeşlerim güzel kardeşlerim biz de toplumdan ayrı değiliz. Biz de onların içerisindeyiz ama siz demek ki biraz farklıysınız ki bir ızdırapla gecenin şu saatinde buradasınız ve bu kardeşinizi dinliyorsunuz. Gelin şu dünyevileşmenin kol gezdiği şu zeminde şu atmosferde Ebu Hureyre'nin rolünü biz oynayalım ama çıkıp çarşıya pazara bağırma zamanı geçti o o zamandı şimdi bağırmanın başka başka yolları yöntemleri var. Sen eğer esnafsan tüccarsan iş adamıysan doktorsan mühendissen avukatsan ev hanımıysan talebeysen neysen hayatın içerisinde hangi alandaysan. Resulullah'ın mirasına insanları çağırma insanları davet etme gibi bir sorumluluğum var bunu birilerine havan ederek kurtulamazsın diyemezsin ki bu iş hocaların işidir vallahi bu iş hocaların işi değildir onların işi ayrı onların mesuliyetleri sorumlulukları da aynı ama Müslümansan eğer Allah'ın kitabına iman ediyorsan peygambere iman ediyorsan bu iş senin işindir de benim işimdir de başka bir Müslümanın da işidir. Bulunduğumuz yerde bu nebevi mirası üretme adına bir gayret içerisinde olalım olumsuzluklara takılmayalım şöyle oldu böyle oldu o şunu dedi bu bunu dedi bunlara bakarsak biz bir şey yapamayız. Ne yapıp yapıp bu manada bir yol bulalım bir yöntem bulalım. Çünkü hayatın içerisinde Allah sizi nasıl konumlandırdıysa yolu da yöntemi de o konuma göre şekillenir. Ona göre şekillendirelim ve bu nebevi mirası bu çağa taşıma adına bu sorumluluğun gereği neyse onu yerine getirelim. Getirelim ki yarın Resulullah'ın yüzüne bakmaya yüzümüz olsun. Yarın adını andığımız şu sahabilerle arka arkaya o güzel meydana doğru yürümeye takatimiz olsun. Allah Resulü veriyor müjdeyi benim sahabimden birisi bir beldede vefat ederse kıyamet gününde o sahabim o beldenin ehli imanının gaidi olacak komutanı olacak ve haşır meydanına o komutanın arkasında yürünecek. İstemez misiniz Ebayip El Ensari'nin arkasında yürümeyi? E onun, onun arkasına yürümenin bir bedeli var. Bir işi var. Bu manada biz sorumluluğumuzu yerine getiremezsek o meydanda ne Ebayübel Ensari'ye biz asker olabiliriz. Ne de o bizi asker olarak kendi askerlerin içerisine dahil etmiş olur. Onun için gelin fırsat elimizdeyken Allah bu manada böyle bir nimet bize vermişken bulunduğumuz her yeri nebevi mirasla yeşertmenin yollarını ve imkanlarını zorlayalım. Bu manada gayret içerisinde olalım ki hayatımızda hayır için olsun akıbetimizde hayır olsun inşallah. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Allah nebevi mirası hakkıyla anlamayı bizlere nasip eylesin bu büyük mirasa ihanet edenlerden etmesin sadakat üzere olanlardan eylesin o sadakat bize neyi gerektiriyorsa onu yerine getirme adına azmimizi ve gayretimizi arttırsın attığımız her adımı ihlasla atmayı bizlere nasip eylesin yaptığımız her işi sadece ve sadece onun rızası için yapmaya yapmaya bizleri muktedir kılsın bizi kendi rızasının dairesinden ayırmasın o nebevi mirasın bu çağda Sadık temsilcilerinden olma ki o ebrar olmaktır ebrardan olmaktır Allah bizi de o ebrardan olanların içerisine dahil eylesin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha